Ancak bizler sizinle birlikte sevgili dinleyenlerimiz uzun bir tura çıkacağız. Epey zamandır konuklarımız nedeniyle sivil alandaki, sosyal fayda alanındaki haberlere bakmamıştık. Bu arada pek çok kampanya başladı, pek çok rapor yayınlandı. Bu nedenle bugünkü diğer kamu size yeni haberleri getirmek üzere kurguladık. Hemen başlayalım. İsterseniz öncelikle bir sergi haberi vereceğiz sizlere. İletişim uzmanı ve fotoğrafçı E. Hilal Korucu'nun 28 Kasım'da açılan Pandemi İstanbul isimli fotoğraf sergisi İstanbul'un pandemi sürecindeki hafızasına tanıklık ediyor. Maltepe Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi sergi salonunda başlayan sergi 16 Aralık'a kadar devam edecek. Dileyen dinleyenlerimiz sergiyi gezebilirler rahatlıkla. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Kadınlara Yönelik Şiddete Kayıtsız Kalmayın kampanyasını başlattı. 25 Kasım'da Kayıtsız Kalmayın hashtag'iyle etiketiyle sosyal medyada duyuruldu. Türkiye'de fiziksel ve veya cinsel şiddete maruz bırakılan kadınların yalnızca %11'i yardım almak için resmi bir kuruma veya bir sivil toplum kuruluşuna başvuruyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 16 günlük aktivizm kayıtsız kalmayın kampanyası kamuoyunu şiddete tanık olduklarında harekete geçmeye ve kayıtsız kalmamaya çağırıyor. Sevgili dinleyenler siz de www.ateşböcekleri.info sitesinde 16 gün boyunca seslerinizi kaydedip sosyal medyada paylaşarak kadınlara yönelik şiddete karşı çevrim içi dayanışmaya katkı verebilirsiniz. Biraz detayına inelim bu haberin. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam eden 16 günlük aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası Bu Sene Kayıtsız Kalmayın etiketiyle biraz önce söylediğimiz gibi çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi bu çağrının sahibiydi. Bu kampanyanın hedefi şiddete tanıklık anlamında ve sonrasında şiddete maruz bırakılan kadınlara nasıl destek olabilecekleri hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve bu kapsamda çevrim içi bir dayanışma ağı kurabilmek. Dayanışmaya dahil olmak için ziyaretçiler kampanya sitesine girerek şiddet vakalarını ve yönlendirmelerini ünlü isimlerden dinleyebilir. Bilgilendirme sonrası seslerini kaydedip kadına yönelik şiddete dair mesajlarını kendi sosyal medya mecralarında paylaşabilirler. Her bir ses kaydı sitede bulunan kadınlara ve şiddet kelimelerinin arasındaki mesafeyi arttıracak. Kadınlarla şiddet kelimelerinin arasındaki mesafeyi arttıracak deniyor kampanyanın çağrı metninde. Kampanya kapsamında daha önce Ankara'da gerçekleşen Karanlığı Aydınlat Işık enstalasyon Sergisi bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda açılıyor. Birkaç ayağı olan bir kampanyadan bahsediyoruz. Avrupa Birliği mali desteğiyle 27 Kasım 10 Aralık arası farklı ışık enselasyonlarına yer verecek bu sergi kapsamında. Serginin de temel hedefi sanatı ve aktivizmi kamusal alana taşıyarak toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık yaratmak. Sergi kapsamında 27 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında Şişhane metro durağında ses ve ışığı bir araya getiren interaktif bir mapping eseri de İstanbullularla buluşacak. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar sürecek demiştik. 16 Günlük Aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası. Bu kampanya her sene Birleşmiş Milletler tarafından küresel ölçekte düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri öncülüğünde düzenlenen kampanya kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için farkındalık ve hak savunuculuğu çalışmalarını kapsıyor. Türkiye'de kampanyanın öncülüğünü Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi 2018 yılından bu yana Ateş Böcekleri konseptiyle sürdürüyor. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekiyor. Yanıp sönen ışıkları sayesinde birbirleriyle iletişim kuran ve karanlığı aydınlatan Ateş Böceklerini kullanan Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin 2018'den bu yana düzenlediği kampanyalarının ana simgesi de işte bu Ateş Böcekleri. Dünyada şiddete maruz bırakılan kadınların sadece %10'undan azı polise başvuruyor. Bu önemli bir başlık. 25 Kasım vesilesiyle pek çok rapor yayınlandı. Pek çok istatistikle karşı karşıya kaldık. Onlara biraz bakalım. Son tahminlere göre dünyada 15 yaş ve üstü neredeyse 3 kadından biri hayatları boyunca en az bir kez yakın partnerleri veya partnerleri olmayan biri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Son yapılan araştırmaya göre Türkiye'de 10 kadından 4'ü hayatlarının bir noktasında kocaları veya yakın partnerleri tarafından fiziksel ve veya cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Yapılan araştırmalara göre dünya çapında şiddete maruz bırakılan kadınların sadece %40'ı şiddeti raporluyor. Konuyla ilgili mevcut verilere sahip ülkelerin büyük kısmında yardım isteyen kadınların çoğu aileleri ve arkadaşlarına ulaşırken çok çok azı polis ve sağlık birimleri gibi resmi kurumlara başvuruyorlar. Yardım isteyenlerin sadece %10'undan azı polise başvuruyor. Şiddete tanık olanlar tarafından yapılan bildirimlerin de sayısı oldukça düşük. Eurobarometer'ın anketi, ankete cevap verenlerden, isterse bir arkadaş veya aile üyesi, isterse bir komşu veya iş yerinden bir meslektaş olsun, ev içi şiddet hakkında bilgisi olanların yalnızca %12'sinin durumu polise bildirdiğini gösteriyor. Şiddete tanık olanlar, Yetkililere bizzat başvurarak şiddete maruz bırakılan kadını bildirimde bulunması için cesaretlendirerek ve veya ona eşlik ederek ona destek olabilirler. Türkiye'de fiziksel ve veya cinsel şiddete maruz bırakılan kadınların yarısından çoğu bu durumu yakın sosyal çevrelerine anlatırken yalnızca %11'i yardım almak için resmi bir kuruma veya bir sivil toplum kuruluşuna başvuruyor. Bu durum kadınların yaş grubuna, eğitim ve refah seviyesine, yaşadıkları bölgeye ve ikamet türüne göre Değişiklik göstermiyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyelim bir kez daha. Bu hattan başlamışken hemen devam edelim. 24. Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezi Kurultayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Farklı illerden kurultaya katılan kadın ve LGBTİ artı örgütleri, Bildirgede iktidarın toplumsal cinsiyet eşitliğinden gittikçe uzaklaşan ve yerine aile odaklı politikaları getiren yaklaşımına ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediğine vurgu yaptılar. Özellikle yerel yönetimlerde İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı kalarak politika geliştirmeleri talep edildiği görülüyor bildirgede. 6, 7 ve 9 Kasım 2021 tarihlerinde ve tabi ki pandemi koşulları nedeniyle bu yılda çevrim içi olarak bir araya gelen kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı politikalar ve feminist stratejilerimiz başlığıyla gerçekleşen kurultayın ilk gününe farklı illerdeki kadın ve LGBTİ artı örgütlerinden ve kamu kurumlarından 267 kadın katıldı. Bildirgede öne çıkan bazı tespitleri aktaralım diğer kamda. Bir süredir dünyada ve Türkiye'de özellikle İstanbul Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı üzerinden haklarımıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemden geçiyoruz dendi. Hazırlanan her yeni eylem planı ve strateji belgesi geriye gidişin resmi olurken aynı zamanda politikasızlığında bir belgesi diye eklendi bildirgede. Özellikle yerel yönetimlerin İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan söylemlerini uygulamaya taşımalarını bekliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını, belediyelerin tanımamalarını ve sözleşme değerlerine bağlılıklarını uygulamada göstermelerini talep ediyoruz dendi. Başka öne çıkan başlıklar ve talepler neler oldu? Danıştay hukuksuz bir şekilde alınan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını iptal etmeli Pandemi gerekçe gösterilerek yoğunlaşan kolluk aracılığıyla yapılan sığınak kabulleri şönim aracılığıyla yapılmalı. Tedbir ve koruma kararları kadınların ihtiyaçları gözetilerek 6 ay veya süresiz olarak verilmeli. Kadınların sıklıkla çocukları için sağlanan sosyoekonomik destek, sığınakta kalan kadınlar için de işletilmeli. Bekar ya da çocuksuz kadınların ihtiyaçları gözetilerek düzenli ekonomik destekten yararlanabilecekleri sosyal hizmet modelleri oluşturulmalı. Sadece şiddete maruz kalan kadınlara yönelik 7-24 ulaşılabilir bir telefon hattı oluşturulmalı. Bu hat çok dilli hizmet sağlayabilmeli. KADES uygulaması çok dilli olmalı. Kürtçe dili eklenmeli ve kadınların uygulamayı rahat kullanabilmesi için kullanıcı dostu olmalı. Yerel yönetimlerde sığınaklar öncelikli çalışma olmalı. Belediyeler sığınak çalışmasının ihtiyaçları ve önceliklerini gözetmeli. Pandemi sonrası artan ve farklılaşan ihtiyaçlar nedeniyle kadınların psikolojik ve ekonomik destek talepleri de yoğunlaştı. Kamu ve yerel yönetimler bu ihtiyaçları gözeten toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler hazırlamalı. Belediyeler LGBTİ artıların özellikle ihtiyaçlarını katılımcı bir şekilde tespit etmeli ve bu ihtiyaçları ertelemeden karşıma, karşılamalı. Kamu kurumları ve yerel yönetimler kadınların nitelikli ücretsiz psikolojik desteğe erişmeleri konusunda Etkin rol almalı, cinsel şiddet ile şikayet sürecinde kadının beyanı esas alınarak soruşturma süreci başlatılmalı, göçmen ve mülteci kadınlar için cinsel şiddet sonrası destekler erişilebilir olmalı, tercüme desteği sağlanmalı ve tercümanlar dile hakim kişilerden seçilmeli dendi. Bildirgenin tamamına dinleyenlerimiz sığınaksızbirdunya.org adresinden ulaşabilirler. 95.0 Açık Radyoda diğer kändasınız. Sosyal Fayda Dünyasından Haberlere devam ediyoruz. Doğallıkla 25 Kasım e, Kadına Yönelik Şiddetin Sonlanmasına Yönelik e, Kampanyalar. Odağımızda bu hafta oldukça yoğun bir hafta geçirdi. Hem kadın hem lgbt artı hem de şiddetle mücadele eden tüm Sivil Toplum Camiası. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği de 25 Kasım'da etkin bir iletişim sürdüren e, sivil toplum kuruluşlarındandı. 25 Kasım kapsamında konuşma zamanı, kentli kadın artıların sözü ve sanatıyla donatmak çalışması, billboard aksiyonu, sanal sergi ve kitap çalışmasıyla bir kampanya hazırladılar. Çalışmada feminist hareketin sloganlarıyla İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatan önemini vurgulamak amacıyla 57 amatör ve profesyonel sanatçının feminist sloganlar için ürettiği eserlere yer verildi Dikkat çeken bir kampanya oldu bu. Bu kampanya yayın, kapsamında yayınlanan bir de kitap var. Kitaba da online olarak erişebiliyorsunuz. Konuşmazamanı.com adresinden kitaba bakmanız mümkün. Bir hat değiştirelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu 729 sayfadan oluşan raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 2100 yılına dek, yıllık 1 ila 6 derece artacak. Yağışlar ülke düzeyinde azalacak. Rapor sulamada seferberliğe gidilmesini, iklim değişikliği kanunu ve su kanunu çıkarılmasını öneriyor. Açık Radyo'da çok sık duyduğunuz talepler bunlar. Su hakkı çok uzun zamandır zaten bir su kanunu için yayın yapıyor ve aktivistler de uzun süredir bunun için çalışıyorlar. Bakalım bu raporun öne çıkan başlıkları nelermiş? Türkiye genelinde biraz önce söylediğimiz gibi ortalama sıcaklık yıllık 1-6 derece arasında artacak. İlerleyen dönemlerde değişim artış yönünde olacak. Yağışlar bu yüzyılın sonlarında yurt genelinde daha da azalacak. İklim değişikliği sonucu sellere yol açan şiddetli yağışlar artacak. Ankara ve İstanbul için hazırlanan çok şiddetli yağış projeksiyonlarına göre Ankara'da çok şiddetli yağışlı gün sayısı... 2021-2099 döneminde 6-10 gün aralığında artacak. İstanbul'da da aynı dönemde çok şiddetli yağışlı gün sayısı 18-25 gün aralığında artacak. Türkiye, kuraklığın sürekli olarak tehdit oluşturduğu yarı kurak iklim kuşağında ve küresel ısınmanın muhtemel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasında yer alıyor. Çok sık tekrarladığımız bir bilgi bu. 2021-2098 döneminde kuraklık şiddet yüzdelikleri bir üst kuraklık sınıfına doğru kayma eğilimi gösterecek ve bu bazı bölgelerde daha fazla hissedilecek. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri iklim değişikliğinden daha çok etkilenecekler. Dünya çölleşme tehlikesi haritasında Türkiye'nin önemli bir bölümü çölleşme konusunda hassas konumda. Türkiye'nin %65'i kurak ve yarı kurak özelliklere sahip. Türkiye topraklarının %86'sının erozyon tehlikesi altında olması Erezyonu çölleşmenin en önemli nedeni yapıyor. Türkiye'de gerçek çöl bulunmamasına karşın toprakların 3'te 2'sine yakın bölümü kurak-yarı kurak alanlardan oluşuyor. Raporda yasal ve kurumsal düzeyde düzenleme yapılması gereken konular 96 başlıkta ele alınmış. Bunlardan bir kısmını seçelim. Oldukça uzun bir rapor. Suların korunması ve yönetimine ilişkin su kanunu çıkarılmalı. İklim değişikliği ile mücadelede sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum için gerekli hukuki ve kurumsal çerçevenin oluşturulması için iklim değişikliği kanunu çıkarılmalı. Türkiye'ye muhtemel iklim göçü senaryoları araştırılmalı. Bu kapsamda riskler belirlenmeli ve gerekli politikalar düzenlenmeli. Biyoçeşitlilik sözleşmesine 96'da taraf olan Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili bir kanun bulunmadığından tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu çıkarılmalı. Türkiye'de iklim değişikliği modellerinin geliştirilmesi ve araştırmaların yapılması için Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulmalı. Türkiye'de suyun %77'sinin sulamalarda kullanılması nedeniyle ülke genelinde damla sulama seferberliği başlatılmalı. Çiftçilerin sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması için çiftlik rezervuarları kurarak alternatif su kaynakları geliştirmeye yönlendirilmeli. İklim değişikliği ile mücadelenin adil yönetilmesi için ulusal adil geçiş mekanizması kurulmalı. Iklim değişikliğinin etkilerine karşı 2050'ye kadar iklim dirençli toplum olma hedefi konmalı. 11. Kalkınma Planı düşük karbonlu ve iklim dirençli hedefle yazılmalı, hazırlanmalı. Elektrikli araç kullanımı teşvik edilmeli. Kargo taşımacılığında çevre dostlu araçlar yani bisikletler elektrikli araçlar gibi yaygınlaştırılmalı deniyor. Bu uzun raporun kısa başlıkları da bunlar oldu. Önümüzde daha yapılacak çok şey var diyelim ve bir başka talebe geçelim. Sivil toplumdan yükselen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin hazırladığı destek bilimlerinin insan hakları uyumluluğu raporu, cinsel şiddetten hayatta kalanların devletin sunduğu sınırlı seviyedeki desteğine de erişemediğini gösterdi. Çalışma hayatta kalan odaklı sosyal hizmet anlayışıyla. Tecavüz kriz merkezlerinin acilen açılmasını tavsiye ediyor. E, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin raporuna yine online olarak erişmeniz mümkün. sivilsayfalar.org adresinden aynı zamanda yine in, online olarak bu raporun gösterdiği taleplere de ulaşmanız mümkün. O da Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden e, sevgili dinleyenlerimiz. Bir başka habere geçiyoruz zaman su gibi akıp geçerken pandemide derin işsizlik kamu ve özel sektörde LGBTİ artıların gelecek kaygısı adlı rapor yayınlandı. Türkiye'de kamu ve özel sektörde LGBTİ artıların durumu 2021 raporuna göre pandemi ile birlikte zirve yapan işsizlik krizinden en fazla etkilenen deza dezavantajlı gruplar içinde LGBTİ artı bireyler de yer alıyor. Cinsel kimlikleri nedeniyle işten atılma korkusuyla çalışan LGBTİ artılar, iş yerlerinde ayrımcılığa ve nefret söylemine maruz kaldıkları için geleceklerinden endişe ediyorlar. Kaos GL Derneği, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın, Araştırma, Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi işbirliğiyle 5 yıldır yürütülüyor. Türkiye'de kamu çalışanı LGBTİ artıların durumu ve Türkiye'de özel sektör çalışanı LGBTİ artıların durumu raporları. 2021 sonuçları paylaşılan e, bu sonuçlar, işten atılma korkumu olmadan yaşamak istiyorum diyor LGBT'yi artılar son derece haklı olarak. Başka bir habere geçiyoruz. Bu bir oyun haberi Hayata Destek Derneği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukların en iyi öğrenme aracının oyun olmasından hareketle onlarla çocuk haklarını konuşmak için bir kutu oyunu tasarladı. Çocuk haklı, çocuk haklı adlı oyun. Haklarını çocuklarla birlikte oyun yoluyla konuşmak için tasarlandı. Oyun çocuk haklarına dair sözleşmenin 15 hak maddesine odaklanıyor. Dernek her yetişkinin koruyup kollamakla yükümlü olduğu çocukların haklarını yüksek sesle dile getirmesi çağrısında bulunuyor. Peki neler yapabilirsiniz sevgili dinleyenler? Hayata Destek Derneği 20 Kasım'da bütün yetişkinleri çocukların hakkı için seslerini yükseltmeye çağırmıştı zaten. Aynı zamanda çocuklarla oyunlar oynayarak, yetişkinlerle sohbetlerinize konu ederek çocuk haklarını ve yapılması gerekenleri gündeme taşıyabilirsiniz. Bütün çocukların haklarına erişebilmeleri için yapılan çalışmalara bağışlarınızla da katkı sunabilirsiniz. Son haberimize geliyoruz. Sivil sayfaların, sivil toplum kuruluşlarının Cimer ve KDK'ye dilekçe hakkı başvuruları araştırması yayınlandı. Sivil alana dair oldukça teknik ama önemli bir rapor bu. Sivil toplum dilekçe hakkını kullanarak hak ihlallerini kamu kurumlarının nezdinde görünür kılabilir diyor bu rapor. Sivil sayfaların dilekçe hakkını hazırladığı hakkın ilişkin hazırladığı ikinci rapor bu. Ve hak arama özgürlüğünün en önemli araçlarından biri olan dilekçe hakkını kullan, kullanarak hak ihlallerinin giderilmesi için. Türkiye'de insan hakları kriterlerine uyumlu demokratik ortamın varlığı şart deniyor raporun e, lansmanında. Sivil sayfaların etkiniz AB programı desteğiyle hazırladığı STK'ların CİMER ve KDK'ya dilekçe hakkı başvuruları araştırması sözünü ettiğimiz izleme çalışması dilekçe hakkı için dilekçe hakkı sivil toplum için katılımcı ve insan hakları kriterlerini gözeten ortamlarda hak ihlallerini gidermede etkili bir yöntem tespitiyle başlamışlar ve bu raporun sonucunda İstanbul Sözleşmesi ve Kanal İstanbul'la ilgili dilekçe başvurularını da incelemişler. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin tartışmalarının sürdüğü 2020 yılı Ağustos ayında kadın örgütleri bine yakın dilekçe ile CİMER'e eşik platformu öncülüğünde başvuruda bulundu. Bireysel olarak kadınlar ve kadın örgütleri tarafından CİMER'e iletilen bu talepler olumlu karşılık bulmadı ve Türkiye 1 Temmuz 2020 itibariyle sözleşmeden çekildi deniyor ve raporu yayınlayanlar tarafından bu noktada vurgulanması gereken önemli bir nokta kadın hakları savunucularının insan hakları kurumu olmasına karşın KDK'ya başvuruda bulunmayı tercih etmemeleri diye ekleniyor. Neler yapılabilir? Neden dilekçe hakkı etkin kullanılmıyor diye bakıldığında şöyle başlıklar çıkmış. Sivil toplum kuruluşları Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki başvuruları da parlamenter sistemde olduğu gibi düşük seviyede yapıyorlar ve STK'lar dilekçe hakkını etkin bir şekilde kullanmıyorlar. Ağırlıklı olarak CİMER'i tercih ediyorlar. KDK'ya yapılan başvurular daha sınırlı. KDK'ya yapılan başvuruların sınırlı kalmasının sebepleri KDK'nın kamuoyunda daha az bilinmesi. Deniyor ve bu çalışmada Dilekçe Hakkı'nın Türkiye'de insan hakları kriterlerine uygun ve katılımcı demokrasinin gereklerini gözeten bir siyasi, siyasi ortamın varlığı koşuluyla hak ihlallerini gidermede etkin bir yöntemdir deniyor. Burada Dilekçe Hakkı ile ilgili ve raporla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen dinleyenlerimiz sivilsayfalar.org adresinden raporu indirebilirler. Bir kez daha tekrarlayalım raporun adını. STK'lar, CİMER ve KDK'ya dilekçe hakkı başvuruları araştırması. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Oysa ki sivil alanda daha çok fazla haber vardı. Diğer kamda dönem dönem bu haberleri taramaya, önemli olan bulguları sizlere iletmeye devam edeceğiz. Ancak bu haftalık bu kadar. Haftaya konuklarımızla birlikte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın. Diğer kam